Günümüz Orta Doğusunu Roma İmparatorluğu'nun dördüncü yüzyılındaki durumuna benzetebiliriz. Bölge Dişle Irmağı Doğusu dışında Roma'nın eyaletleri durumundadır. Hristiyanlık hızla yayılmakta olup içten fethederken barbar akınlar günümüzün ulusal hareketleri dıştan fethetmeye koyuldular. İmparatorluk sisteminin verdiği cevap iki hareketi de bünyesinde eritmek biçiminde oldu. Roma uzun süre, ikinci ve üçüncü yüzyıllarda acımasız seferlerle ezmeye çalıştığı etnik ve sosyal hareketlerin üst tabakasını tavizler politikasıyla sisteme ekledi. Fakat bu aşı fazla hayırlı olmadı. Daha çok çürümeye, dağılış emareleri göstermeye yol açtı. İmparator Julia'nın eski paganizmi canlandırma ve ikinci İskender olma hülyası, Dicle kıyılarında İskendervari hamlesinde, Hüsranla sonuçlandı ABD Başkanı Bush'un Üçüncü bir İskender hamlesine Aynı tarihsel inançlar kategorisinde Giriştiğinden koşku duyulmamalıdır Paganizmi olmasa da Karma bir mezhep olan Evangelizmi yaymak istediği de Bilinen bir gerçektir Evangelizm günümüzün bir nevi Dini olan bilimciliğe karşı Paganizm rolündedir Benzerliği geçmişin hakim olanla Karşı oluşundandır Julianus'dan sonra Roma İmparatorluğu hızla geriledi. Kısa bir süre sonra da ikiye bölündü. Julian'ın ölümü milattan sonra 365 civarındadır. Roma'nın parçalanışı milattan sonra 395'tir. Benzerlik başka kategorilerde de çarpıcıdır. Dönemin Hristiyanlık dini aslında reel sosyalizmden kat ve kat daha fazla yoksulların hareketiydi. Komunal bir düzeni büyük bir duyarlılıkla sürdürdü. Manastırlar gerçek komünist kuruluşlardı. Roma'ya karşı 300 yıl direndiler. Büyük Konstantin ile sonra 312'de içten uzlaşarak eklemlendiler. Yoksul tabanı ise Ariyusçuluk başta olmak üzere direnmeye devam etti. Günümüzün ulusal kurtuluş hareketlerine benzeyen barbar göçmenlerin, özellikle Germen ve Hun kökenli etnisitenin yüzyıllarca süren direnme ve saldırıları da Üst tabakanın Romalaşmasıyla eklemlenmeyi hızlandırdı. Roma İmparatorluğu böylelikle bir yandan büyür, yeni müttefiklerle güçlenir gibi görünürken aslında özünde küçülüyor ve dağılıyordu. Gelişmeler giderek bu süreci açığa vuracaktı. Roma, Romayı yapan değerleri yitirdiği, halkların taleplerine cevap veremediği için çözülüp gerilemiş ve parçalanmıştır. Günümüz ABD İmparatorluğu'nun Roma benzerliği birçok boyuttadır. O da Cihan İmparatorluğu durumunu yakalamıştır, zirveye ulaşmıştır. Üçüncü büyük küreselleşme hamlesi Cihan İmparatorluğu'na erişmedir. Roma zirvedeyken çürüme, dağılma ve parçalanma sürecine girmişti. ABD'de bir kaos imparatorluğu olarak varlığını sürdürürken birçok dağılma işareti göstermektedir. Gücünü aşırı dağıtması, dağılmasını da beraberinde getirmektedir. Parçalanmayı ise tipik olarak Avrupa Birliği ile yaşamaktadır. Daha derinlikli bir benzerlik, real sosyalizmi, dönemin Hristiyanlığı, kapitalist sistemin içinde eritmesidir. 1990 ile 312 arasında benzerlik çarpıcıdır. Başını Sovyet real sosyalizminin çektiği modern Hristiyanlık, uzun bir direnmeden sonra ana sistemle uzlaşıp, bürokratik üst kesim kendi yoksullarına ihanet etti. Diğer çarpıcı benzerlik ABD imparatorluğuyla uzlaşan daha geniş ulusal kurtuluş rejimleridir. Günün, Germen, Hun ve buna benzer ulusal kurtuluş şefleri, ABD'nin birer eyalet valiliğine dönüştüler. Tüm bu erime ve parçalanma süreçleri 2000'lere geldiğimizde zirveye tırmanmıştı. 11 Eylül sonrasındaki hamle nereden bakılırsa bakılsın sistemin yayılması değil dağılma, parçalanma... ...ve gerilemeyi durdurma hamlesidir. İkisi arasındaki farkı iyi görmek gerekir. Tabii bu benzerlik arkasından aynı tür gelişmenin olacağı anlamına gelmez. ABD son derece pragmatisttir. Sistemi en sonunda tarihteki imparatorluklar gibi yıkılışa götürmektense... ...geniş tavizler politikasıyla yumuşak geçişler halinde dönüştürebilir...